KAMUSLA GÜREŞ Sözcüklerin anlamlarını yeniden üreten alternativ bir sözcük çalışması. It's only words and words are all Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar, ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Kanuslu Güreş programı ee, başlığı açık radyodayız, 94.9'dayız. Nasılsın Didemcim? <gülüyor> Kerem'ciğim, iyiyim. Üç ay olacak neredeyse. Ee, görüşemiyoruz. <gülüyor> evet, görüşemiyoruz. Ben şu an Didem'e bakacağım ama... E, Karşımda bir ıhlamur ağacı var. Hep söylüyorum. <gülüyor> Genelde ona bakıyorum. O, o da iyiymiş. İyiymiş. Ama yalnız muazzam bir ıhlamur ağacı. Açıyordur yani. o manzarayı, kapatmıyordur. Güzelmiş. Evet, evet, çok güzel bir kokusu da var aynı zamanda. Çok seviyorum. Evet, bu mevsimde ben de öyle ağaçlık bir yere bakıyorum. Şanslıyız. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, önce programlardır destekçimiz olan aslında Açık Radyo'nun başka programlarının da adlarını duyduğumuz Sinem Demiröz Teker ve Dinçer Teker'e bir kez daha teşekkür ediyoruz Açık Radyo adına. Çok sevgilerimizi iletelim, Evet. sağ olsunlar. Ee, evet. Kamusta Güreş gmail adresimizi hatırlatalım. Sosyal medya hesaplarımızı. Kamusta evet. Güreş Twitter adresimiz var. Aynı zamanda Instagram adresimiz var. Ama en aktif olarak kullandığımız Twitter. Dolayısıyla oradan bizim bazen burada söyleyemediğimiz, bazen de söylediğimiz şeyleri görsel paylaşımlarını yapıyoruz. Küçük tanımlar, kavramlar, açıklamalar kalmışsa güreş. Evet takip ederseniz seviniriz. Ee, biz e, Keremciğimle e, program sonlarında bazen ah bitti mi e, ben bunu da söyleyecektim falan heyecanına e, kapılıp daha çok ben kapılıyorum o heyecanı aceleye ama e, diyeceğimizi bile e, söyleyemediğimiz zamanlar oluyor. O yüzden bir programın başında hatırlatalım e, bizim e, programımızdan hemen sonra başlayan e, bisiklet zincirinde E, Muzaffer Çoludun konuğu olacağız biz bugün. Yani Aa. bugün bize <gülüyor> e, <gülüyor> e, bugün bizi bir buçuk saat boyunca e, seslerimizi duyacaksınız açık radyo e, hoparlörlerinden kanalından onu Hı -hı. bir duyurmuş olalım. Hı -hı. E, ee, bir de tabii hani bu dönem yeni yayın döneminde radyomuzun bizde e, biraz da malum sebeplerden dolayı tırnak içerisinde iyi gelen şeylere bakıyoruz. Ama iyi gelen şeylere bakarken hastaneyle başladık. Hastanenin tabii biz bu iyi gelen şeylerine paralel işte şifa verici, sağlatıcı, tedavi edici yönlerini bilmekle beraber bazı dinleyicilerimiz hani biraz itirazda buldular. Yani içimiz dışımız zaten hastane oldu. Siz haberi hastane, haberi hastane <gülüyor> diye evet. anlatırken iyi gelmesin. Aksine işte içimizi karattı diyenler oldu. <gülüyor> Ama hayatta birçok şey böyle diyeyim. <gülüyor> Değil mi Giderci? Evet yani ne yapalım? Bu iki taraflı aslında bizim e, belki yıllardır e, ele aldığımız sözcüklerde hep vardığımız sonuç tabu oluyor. E, i̇sterse e, adalet gibi bir kavram ele almış olalım. istersek işte e, kedi gibi bir sözcük ele almış olalım. Hep bu sözcüklerin e, iki yansıması var. E, olumlu, olumsuz, siyah, beyaz, gri alanda da Hı. duruyoruz çoğunlukla. Ama sonuçta biz e, şifa, deva, e, çare veren yanıyla hastaneden bahsediyoruz. Ve tabii ki bu arada dertlerinden, e, zaman içerisindeki problemlerinden, aksatlıklarından da bahsediyoruz. E, böyle artık hastane bitsin diyen sevgili dinleyicilerimize bir iki program kaldı, pek yakında bitiyor. <gülüyor> <gülüyor> diyelim. diyelim. Ama başlayalım. keyifli şeylerden bahsedeceğiz. E, Kerem'in söylediği gibi biz aslında bu pandemi ve karantina günleri e, sebebiyle aslında geçen yayın dönemi ele aldığımız zihin sözcüklerini son anda bırakı bırakıverip e, pandemi sözcüklerine başlamıştık. Sonra da hep bu e, hastalık dünyasında kalmayalım, iyi gelen şeylere gidelim deyip bu yayın dönemi, bu başlığı ele aldık. Ama her şeyin sebebi de bu karantina. Ben e, bu programda e, hastanenin tarihinden bahsetmiş etmeden Behçet Necatigil'in karantina şiirini bir paylaşmak istiyorum dinleyicilerimizle. Çok da güzel bir şiir. Ee, ben de ee, de paylaştığımca. Paylaşıyorum. <gülüyor> e, mecazi yanından alınmış tabii. E, anlayacaksınız. E, şiirin ismi karantina. Bulaşıcı hastalık. Düşünüyorlar. Nereden aldınız? Çok da uzun sürdü. Çocukluk, gençlik, kaldığınız evler, bilinen yerler. ''Hangisinden aldınız? Kara yalnızlık olabilir diyorlar. Geçer diye çekindiklerinden, yıllardır buradasınız.'' diye bitirmiş. Tam Necati Dil söylemi, böyle sade, ikincil anlamı olan aslında bu kara veba gibi kara yalnızlık demiş ama yalnızlıktan kaçınması onu bir hastalık bulaşıcı hastalık gibi görüşü insanların diye ben de gene kendimi tutamayıp bir açıklama <gülüyor> yaptım ama e, hoş oldu efendim şiir de pek hoşmuş evet, değil mi? nerede kalmıştık Keremcim? yani geçen hafta aslında ben biraz lafı e, uzun uzun tutarak özellikle Avrupa'da hastane tarihi de ilimkili notlar paylaşmıştım sende de sanırım bizim coğrafyamızda biraz Ee, ...İslam coğrafyasında hastaneler tarihiyle ilgili bir takım notlar olacaktı. Oradan devam et istersen. Doğru. Ee... Kaynak Zeki Tez'in hay yayınlarından basılmış tıbbın gizemli tarihiydi. Ben özellikle İslam coğrafyasında hastaneye verilmiş adları bir tekrarlayarak programı bitirmiştim. Şimdi notlarıma bakınca Şifahane, Darüş Şifa, Darüş Sıha, Darüt Tıp, Darül Merza, Darül Afiye kalmıştım. Oradan devam ediyoruz. Şimdi e, madem kelimelerden bahsettik şu kalmış e, hastane sözcüğü ilk kez 1843'te kullanılmış bilindiği kadarıyla. E, evet. Ama biz daha geçmişe gideceğiz gene e, İslam coğrafyasında e, mesela 700'lü yıllara gidiyoruz. 707 yılında Şam'da Emeviler döneminde e, körler ve cüzdanlılar için bir barınak kurulmuş. E, tabii bu bayağı yüzyıllar boyunca bugünkü hastane den anladığımız şey olmayan daha farklı özellikleri bulunan mekanlardan bahsedeceğiz ama gene de o dönemde hastane karşılığı e, tabii. <gülüyor> e, sonra 805 yılına atlıyoruz hızla bir yüzyıl. Bağdat e, bu Halife Harun Reşid döneminde e, geçen e, programda bahsetmiştik. Gondeshapur'daki bir hastane örnek evet. olarak alınıyor diye. Eee <gülüyor> Oradan bir Hristiyan hekim getiriliyor, Cibril İbn Bahtişu ve gene bir hastaneyi işte yürütmesi, destek olması, kurması için. Tabii ben bu Şam ve Bağdat'ı okuyunca bir üzüntü de duydum Maalesef. Kerem, değil mi? <gülüyor> evet. Bu kadim kentler diyebileceğimiz kentlerin şu anki halini düşününce, Maalesef işte bizim bu ortalığı aslında dünyanın birçok yerinde süren savaşlar ne diyeyim? Evet çok acayip Allah Yön taksiratımız de... affetsin. <gülüyor> <gülüyor> yani bizim taksiratımız da var tabii bu işin içinde ama çok daha uzak yerlerden sokulan çomaklarla ne yazık ki bu çok kadim eski medeniyetlerin coğrafyaları sürekli bir karıştırılıp geriletilerek şimdi bakıyoruz da işte ilk hastanelerin kurulduğu yerler üzücü evet. Devam ya bu dokuz... anlattıklarını üzerinden atıyorum. Buraları keşke işte Gezme, görme e, fırsatımız e, vardı belki bir atıyorum 20 yıl öncesinde ama evet. bir yandan da bu savaşlar vesilesiyle e, bu tarihi mekanların e, birçoğu da yıkılmış da oldu. Yani tabii, öyle de tabii. bir gerçeklik yok var. Yok oldu bir kısmı. Yok oldu, yok ettiler, bilinçli olarak yok ettiler. Neyse devam et canım benim. Evet canım ya hangi şeye baksak yani e, şu an tıpla hastaneyle ilgili bakıyoruz. Sanata baktığımızda tarihe e, arkeolojiye hepsinde karşımıza çıkıyorlar. E, ama şimdi karşımıza çıkamayacak kadar harap ve yıkık vaziyetteler. Evet çok acı. Biz sürekli iyi şeyler başlığı altında böyle acılı evet, evet. şeylerden bahsediyoruz ama pekiye devam ediyorum. Efendim bir yüzyıl daha atladım. 900 e, yılı rey Reyde Bimaristan Ebudi diye bir hastane kuruluyor. İşte bunun önemi şu bir Elrazi var. Aynı zamanda filozof, tıp hmm, adamı, evet. doktor. Başına Elrazi getiriliyor. Onun hatta hastanelerle ilgili Kitabi Fisifatel Bimaristan diye bir kitabı da var. Ben bu Elrazi'yi felsefe çalışırken, malum bu ikinci diploma için felsefe okuyorum. Bu tabiatçı ve deist anlayışından ötürü de çok kendime yakın bulmuştum. O dönem için çok çağını aşmış bir insan olduğunu düşünmüştüm. Evet şöyle bir şey yapıyormuş. Bu ilginç. Bu hastanenin yerine doğru yerini tespit için etler astırmış anlatıldığına göre kitapta. Ne, ne astırmış efendim? Et, çiğ et. Çiğ ha, etler evet. astırmış. Ha. Ve e, hangi yerde en yavaş çürümeye uğruyorsa o yere e, yapılmasını hastanenin söylemiş bu Böyle bir küçük not var. Evet değil mi? E, Türkler tarafından kurulan e, hastanelere e, bakacak olursak. 100 e, yıl atlayacaksın. 100 <gülüyor> yıl atlamayacağım. Şimdi aynı yüz yıllarda gelip gideceğim. Çünkü farklı <gülüyor> kültürlere de geçiyoruz. Şimdi bir 872 yılında Mısır'da e, Terbenoğlu hükümdarı Ahmet e, Ibn Teber zamanında bir hastane kurulmuş ve 10. yüzyılda da 5 tane daha hastane inşa edilmiş bunun yanına. Böyle bir kompleks gibi düşünebiliriz bugünkü bakış açısıyla. Yine Mısır'da kalalım. Mısır'daki en kayda değer hastanenin 1200'lü yılların sonları artık. 1284 Büyük Mansuri Hastanesi. Hı -hı. E, bu da eski büyük bir Fatmili sarayından bozma. E, malumunuz bugün de böyle çok büyük eski e, tarihi bazı binalar hastane olarak kullanılıyor. Binlerce yataklı bir hastaneden bahsediyoruz. E, Kovuşlar olan, e, bu Hı -hı. aşama aşama büyüyen bir hastane bu. İçinde aynı zamanda dershaneler var, kütüphane, eczane, işte ortopedistler Hı -hı. falan. O hayli ilginç. Doktorlar var belki. Evet, aynen öyle. Hem e, eğitimin Hem hasta tedavisinin yapıldığı bir yer, bugünkü Eğitim Araştırma Hastaneleri gibi. Hı -hı. Ee, sonra e, 931 yılı e, hem hekim hem vezir olan Ali İbn İsa tarafından e, bir gezici hekimler birliği kuruluyor. Burada bir hastane söz konusu değil ama çeşitli Hı -hı. yerlere giderek böyle seyyar hastane e, diyebileceğimiz bir... Hı -hı. Evet. Sını sanamayan doktorluğu gibi aklıma geldi. Evet. Evet, hı hı. Tam yerine oturdu. Haklısın. Ee, şimdi hızlı bir atlama tekrar yapıp binli yıllara geliyorum. 1154. Gene Şam. Ee, bir Nureddin Hastanesi var. Ee, hı hı. Bu bunun ilginç yanı şu: Nureddin Zengi tarafından kurulmuş, 300 yıl boyunca parasız tedavi e, yapan bir hı. hastane burası ve parasız ilaç vermiş yoksullar için, hayır için kurulmuş. Ee, özellikle tamam, bu eski. Hastane. Tam halk hastanesi. Evet bu eski yüzyıllarda hayır sözcüğü çok ön plana e, çıkıyor zaten. E, ve Selçuklular zamanında hastanede böyle bir e, ivme kazanma görüyoruz. Hemen her kentte hastane diyebileceğimiz e, yerler var. Askeri sahra hastaneleri var aynı zamanda. Evet ve vakıflar da kurulmaya başlanıyor bu dönemde ee, Selçuklular döneminde e, bir sıracılar tekkesi denen bir tekke var ee, ama bizim anladığımız bugün bildiğimiz anlamda dini dini anlayışlı bir tekke değil bu ee, burada hemen bir bilgi araya sokayım sonra da yavaş yavaş parçaya doğru geçeriz ee, miskinler tekkesi, miskinhane denilen bir şey var hatta miskinler e, tekkesiyle evet, ilgili fıkralar 6, 6, vardır Dün Tekin'in romanı da var Değil, Değil mi? mi? Evet, evet. evet. E, cüzdanlıların e, halkla ilişiğini kesmek için kurulan yerlere e, miskinler tekkesi ya da miskinhane hmm. deniyor. E, o e, ayrıntıyı da vermiş olalım. E, parçaya girelim. Şart, evet. evet, sonra, hmm, sonra, sonra devam edelim. Klaus'tan gelsin, paspıtalım. 94.9 Açık Radyo'da Kamus'ta güreş devam ediyor. Biz şifa veren mekanlardan hastanelerin artık tarihiyle beraber vardığımız sözcükleri ve hikayeleriyle ilerliyoruz. Selçuklu dönemindeki hastanelerden bahsediyordum. Zeki Tez'in tıbbın gizemli tarihinden alıntılar yapıyoruz. Efendim, Selçuklular döneminde dört çeşit hastaneden bahsediliyor. Bir tanesi E, ordu'da develerle taşınan e, seyyar askeri hastane, e, hmm. bu demin Sahra Hastanesi diye de bahsettiğimiz, daha sonra zaten e, sivil e, tıbbı e, etkileyen bazı özellikleri de oluyor bu e, askeri hastanelerin. İkincisi e, kervansaraylarda kurulan hastaneler, bu da hayli ilgi çekici e, çünkü E, yolcular e, ve şehirler arasındaki uzak yollarda hastalıklar çok fazla. O yüzden Kervansaray yakınlarında ya da içlerinde hastane kuruluyor. Bu ilginçmiş gerçekten. Değil mi? Hı -hı. E, saray mensupları için e, kurulan hastaneler var. Bu ayrıcılıklı hastaneler diyebileceğimiz. Hı -hı. Ve sonuncusu da e, halk sağlığı için kurulan, aynı zamanda tıp eğitimi de verilen, dersler de verilen hastaneler. Ee, Osmanlı Türklerinin ilk bilinen hastanesi de 1399'da 1. Yıldırım Beyazıt e, tarafından Bursa'da e, kurulan e, hastane. Aslında hep külliyeler kuruluyor, malum e, camilerin yakınında. Bu külliyelerin bir parçası da daru şifalar, yani bugün evet. bizim hastane diyebildiğimiz yerler. Evet. Ee, daha sonra 1470'de Fatih Sultan Mehmet'in Fatih külliyesinin etrafında e, gene daru şifa e, söz konusu. Hem Tıp Fakültesi hem hastane olarak işlevi var. Bir yandan bu dönemde yani Osmanlı döneminde Diyarbakır'daki Mesudiye Medresesi, e, Kayseri Davru Şifası söz konusu. E, Gene İstanbul'a geliyoruz. Süleymaniye Külliyesi'ndeki Süleymaniye Davru Şifası pratik tıp eğitiminin de verildiği bir yer. E, ben gezme fırsatı bulmuştum. Bir yakınım e, oranın... E, Restorasyon çalışmaları sırasında e, mimarlık yapıyordu orada damında bile gezdim diyeyim Keremciğim sana evet davuçifanın <gülüyor> bir de e, Edirne'deki o çok meşhur davuçifaa aynı zamanda birimarhane olarak kullanılan müziğin suyun doğanın da bir iyileştirme vasıtası olarak kullanıldığı yer çok yakın tarihte gezdim çok da etkilemişti beni burada ben İslam dünyasındaki hastane işini tamamlayıp sözü sana aktarmış olayım. Ya aslında ben orta çağda geçen hafta biraz Avrupa'dan bahsetmiştin. Yani yeni bir kaynak var işte tarih boyunca Kent, Lewis, Mumford'un işte kökenleri değişimler ve geleceği kitabında adı kitabın bundan yararlanarak devam edeyim istersen biraz. Tabii. Aslında bir kliçeden ve ön yargılardan bahsederek başlamak istiyorum. Çünkü orta çağla ilgili gerçekten önyargıların aksine, geçerli önyargıların aksine birçok orta çağ kenti hastalıklara çare bulma ve sağlığı koruma alanında işte Victoria çağındaki ardılarından çok daha ileri düzeydeydi demiş yazar. Bunlara da örnekler veriyor. şey i̇şte Halk hastaneleri aslında Hristiyanlığın E, kentlere kazandırdığı büyük katkılar diyor. Çünkü o dönemlerde 11. yüzyıldan sonra hızlı bir biçimde e, din adamları her kentte hastaneler kuruyorlar. Hmm. Mesela örnek olarak birçok Alman kentinde en az iki hastane bulunur demiş. Biri e, diğeri de öteki hastalıklar için. Bu buna sadece Avrupa'da değil İslam dünyasında da aslında. Yani bulaşıcı hastalıkları ve diğer hastalıkları E, ayırma işine değil mi? Sen evet. de bunlara örnekler verdin. Evet. Yalnız bunların e, ilginç olan kısmı istisna değil bunların kural olarak e, yapılması yani hastane hmm. kurulması kural hmm. olarak benimselmiş o dönemlerde. Örnekler vermeye devam etmiş. Yazar 1262'de Toulouse'da yine cüzdanlar için 7 ve diğer hastalıklar için 13 tane hastane bulunuyormuş. İşte 13. yüzyılda e, yaklaşık 90 binli fırsatı Fransa'da toplam 1000'den e, fazla yatak kapasiteyle 30 hastane bulunmaktaydı. Hmm. E, 1485'te e, çok... bir gelişme oluyor. Venedik'te daimi bir sağlık idaresi kuruluyor. E, ve buna 1556'da denetleme ve kararlarını uygulatma mekanizmaları da ekleniyor. E, bu modelde çok uzun bir süre e, Avrupa ülkeleri tarafından da örnek alınıyor. Evet uygulanıyor. Ne güzel ee, bir noktanın üstünde durdun Kerem aslında. Yani Orta Çağ'ın sürekli eşittir karanlık çağı olarak anılması durumu. Ee, biz seninle sözcükleri ele alırken. Çok defa hani hep diyoruz ya böyle o yerleşik ve sürekli kullanılan anlamlarıyla da güreştiğimiz için kamusla güreş e, diyorduk. Ama bir yandan gerçekten e, ama değil. Hatta e, hmm. bu ön yargılarla da güreş ediyor gibiyiz. Şimdi ise Orta Çağ'da e, tam evet tam aldığı hale baktığımızda e, kırıyor o ön yargıları yani. Evet buyur. Hmm. Birkaç örnek daha var. onlar Onlardan da bahsediyor. bu bahsi kapatacağım. E, ortaçağ dönemiyle ilgili. Dediğin gibi bu önyargıları biraz düşünmek, tartmak gerekiyor, bakmak gerekiyor. Biraz e, biz de şaşırıyoruz arası aslında bir yandan da. Kendimiz de şaşırıyoruz. İşte bu bulaşıcı hastalıklarla ilgili e, genellikle kent e, surlarının surlarının e, dışına tecit olma hali var. Burada ilginç örnekler var. Mesela içinde diğer tuvaletlerden ayrı tuvalet olan tecit koğuşları iyi donanımlı manastırlarda uzun zaman yaralıklarını kanıtlamışlar. Orada bile hani o ayrıntıları hmm. düşünmüşler hakikaten. Doğru ee, değil mi? Biz sanki koleradan bahsederken seninle bu tuvaletleri ayırmayı düşünen bir bilim adamından bahsetmiştik. Çok hı daha hı. ileri yüzyıllarda aslında. Evet, evet. E, son olarak da bu yabancı yerlerden gelen, kente giren, çıkan insanların tutulduğu karantina var. E, karantina olan tesisi Yine orta çarptı bunun en önemli buluşlarındandı. Gezginler her ne kadar bu uygulamalardan pek az etmese de e, burada çok ilginç bir nokta var e, dikkatimi çekti. Gözlem altındaki kişiyi hastalığın kuluçka döneminin 3 katı kadar bekleterek aşırı bir dikkat göstermenin dışında pek de hata yapılmıyormuş. <gülüyor> Ee, bu da ilginç oldu. Oo bayağı 3 katı. Evet 3 katı bekletti. Yani şimdi o, olsa 45 gün. İyi de niye evet. <gülüyor> gezginler evet doğru diyorsun. İyi de niye gezginler sinir oluyorlar Efendim vaktimiz <gülüyor> bitti. <gülüyor> İdencim, evet ama haftaya... efendim sesimizi sözümüzü duymaktan yorulmadıysanız biz devam edeceğiz. Ee, sevgili Muzaffer Çorlu'nun bisiklet zincirinde. Ha, evet. ee, <gülüyor> lütfen radyolarınızı dinlemeye devam ediniz. Höj oss! God vecka! God vecka! God vecka! God vecka! God vecka! God vecka! God vecka! God vecka! God vecka! God Hälsningar från allmänheten. Vi är en av de största radiostationerna